Bismillah Essalatu vesselam ala ve aleyhi ve ala ve sahbihi. Oktu ta'mel maiy al-5. alıştırma. Gelen şeyleri düşün. Oktu derse, oktu bit derse. İstira sakineyn. Emir fiilin sonu cezimdir biliyorsunuz. Cezim denir. Ondan sonra gelecek ref'lambda kelimeler ne olacaktır haliyle? İki sakin sakineğin kaydesini oluşturacaktır. Yani iki sakin harfinin yanına gelmesini oluşturacaktır. Neden? O kutubdaki B ile Eddarsu'daki Dal iki sakin bir araya geldi. Dolayısıyla ne olacak? Okunabilmesi için bir işlem yapıyorduk. Nedir bu? Birinci e, sakin harfi kes sağlayarak geçiyorduk. Ancak mim olursa bu onu ötrelerek yapıyorduk değil mi? Evet. Evveli e, merfumim olursa onu öteliyorduk. Evet. Uktub derse diyemeyeceğimize göre uktubit derse diyeceğiz. Uktubit. Geçici olarak onu hem e, hareketleyeceğiz, kesir alacağız. Uktubit derse. Dersi yaz. İkrail Kur'ane. İkrail Kur'ane. İki sakin bir yere geldi. İltikayı sakineyin. Dolayısıyla birinci sessiz harfi kesir alacağız. İkrail Kur'ane diyeceğiz. Yani Kur'an'ı oku. İşrebil kahvete. İşrebil kahvete. İltigay-ı sakinin. İşrebil kahvete. Kahve iç. İl-abil-ane. Şimdi oyna. Uktub. İltigay-ı bu kadar. İkincisi uktub. Yaz. Ya hamiduktub herhalde öksürüğe gitti. Yani ya hamiduktup Hani demişti ki emir filin hemzesi hemze basıldır. Hemze-i basılın neydi? Başta olduğu zaman okunur. Ortalığı zaman okunmazdı. Okunmayacağı zaman da kendinden önceki harekeli, harekeli harf ile kendinden sonraki hareket harf birleştirilirdi. Uktup. Başta yazıldığı zaman uktup diye okunur da hemze-i basıl harekeli okunur da ondan önce başka kelime bulunursa ya hamidu gibi. Bu durumda ya hamidu uktub denmez hemze e, vasıl hemzesi olarak okunur. ya hamiduktub denir. Yani ey hamid yaz. Anlaşılıyor mu? <gülüyor> bu hemze vasıl işareti sadece bu kitapta mı? Başka normal şeylerde geçer mi? Tabi. Hemze-i vasıl üzerine veya altına o e, çizginin üzerine topak işaret yapılmaz. Konum <gülüyor> kunulmaz Kaydedir bu. Yani bu kitapta öğrenmesin böyle <gülüyor> yani. Tabii tabii. Kayda olduğu için söylüyor. Yani sadece bu kitabın mahsus değil. Genel olarak. Bu kitapta öyle öyledir. İclis Udkul emir fiil İclis emir fiil Udkul başta geldiği için hemzesi harekelenerek okundu da İclis ha, emir fiil olmasına rağmen Hemzesi harekelenmeden okundu. Çünkü kendinden önce başka bir kelime veya harf var. Dolayısıyla bu durumda o hemzeyvasın görevi yapar ve okunmaz. Udhul beclis. Yani gir ve otur. hem gâle li ebifhem. Babam bana dedi ki anla. Ebi ifhem demedik. Ebifhem dedik. Babam bana anla dedi anla, fehmet dedi. İki tane kaide gördük arka arkaya. Birincisi, iltigay-ı durumunda emir fiil de olsa sonu cezimlidir. Ama iltigay-ı sakinliğin gereği geçici olarak harekelenir, kesralanır. İkincisi de emir fiilin hemze hemzeyi vasıldır demiştik. Başta olduğu zaman hareket okunur da ortada olduğu zaman hareketli olmaz. Vasilel-i resimler Okunur geçilir, birleştirilir yani. Bir şeye sorabilir miyim? Burada e, mütekelim yazısına fetavrelenerek geçiyordu. Ne, ne zamandı o? Mütekelim yazısına muzaf kelimeden sonra Elif lamlı kelime geldi. Tamam, muzaf olduktan He. sonra diğerine geçerken. Elif lamlı kelime olursa kendinden sonra. Tamam. Bunu emir Elif lamlı kelime yok. yok. İf hem var. Tamam. Ondan dolayı E b, yef, hem demiyoruz. Evet, e b, hem diyoruz. Normal yazıldığında hocam biz bunu üstündeki o işareti görmeyeceğiz, değil mi? Evet. Hemze şeklinde bu anlaşırsa geçiyorum sadis yakramayeliği Muryen havaide nutkı hemzetil vasli bu ve Kavaide nut harfil harfi sakini in demayeliği el tek tek söyleyeyim ikra, oku, mayeli, gelen şeyleri muraiyen gözeterek neyi? gavaide nut bey hemzetil vasli zincirleme izafet terkibi var burada. Yani vasıl hemzesinin okunuş kaidesini gözeterek gavait kaide kaide <gülüyor> kaideler demek. Gaidetun gavaiti onun cemisi Vasıl hemzesinin okunuş kaidelerini muraiyen gözeterek ve havaide nutkil harfi sakini. Burada yine zincirle mezafet. Sakin harfin okunuş kaidelerini gözeterek gelen şeyleri oku. Ne zaman? İndemâ. Olduğunda yaptığında ettiğinde. el Eliflama bitiştiğinde. Eliflama bitiştiğinde sakin harfin ve vasılamızesinin okunuş kaidelerine uygun olarak gelen şeyleri oku. <gülüyor> i̇ndema yeli bir daha çıkın, indema, indema yaptığında ettiğinde manası ma Kendisinden sonra ne geliyorsa ona ulu var. inde. Yaptığı zaman, ettiği zaman. Yeliği bitiştiği zaman yani. El elifleme bitiştiği zaman. Ona bitişti. hı hı. İnda inde eki gibi. Allah. Kül veşrab. Burada. Hemzeyvası'nın okunuş kaidesi. Kul veşrak. Ye ve iç. Ve Ye ve ve iç. iç. Burada ilk kısımda örnek Hemzeyvası'nın okunuş kaidesi var. Ekra derse ve hem Ekra derse Burada iltikay sakin eğin var. Sakin harfin okunuş kaidesi. İkincisinde vefhem hu da hem zeyvası konuşacağız de evet. yani bu iki hususu aşağıdaki alıştırmalarda e, şey yapacağız uygulayacağız onları. Dersi oku ve onu anla. ve, onu anla. ve hem hu. Vabı çıkartırsak if hem birlikte ve hem -hu. Onu anla. Üçüncü okuyalım. İkra videoda. vektub. Evet, hemze-yi vaslın okunuşu kuralı. Okuttukdaki hemze vektub oldu. Oh, rut vel ve oyna ya Abdurrahman. Ya lan Evet. İz hebil Ver ceo bade Saatin. Burada birkaç tane kayde birden var. Tekrar okuyayım. İz hebil anne, ver ceo bade sulufi saatin. Şimdi git ve suluf saat yani saatin üçte biri. Yirmi dakika sonra dön. İz de hemzeyi basıl. Okunuş kaidesi. İz hebil anede sakin harfin okunuş kuralı ve ricide iltiraysan özür dilerim hemze yavasının okunuş kuralı var şey iftahin mizyae resme'l ahbara iftahil mizyae e ah, mizya mizyaun radyo izaaatun manasıne mizyaun Zaten yeni kelimeler açısından göreceğiz onu. Radyoyu aç ve haberleri dinle. Burada aynı kaydı var. Birincisinde iftahilmi ziyade iltikai sakin sahihde afiyet olsun şu. Devamında vesmada <Gülüyor> hemzeye basın vesmail akbara da İltilkayi sakinleyin, sakinlerin okuma Sakin şu Vesma el akbar, demiyoruz da vesma el akbar. Birinci harfi hareketliyoruz. Xud hadi il hagibete ha bu çantayı al ve onu aç. İzheb hep il müdiri ves el hu Müdere git ve ona sor. Xud il kub ve al ve onu yıka. Allahü Teala li Yahya alayhi s Teala Yahya alayhi buyurdu ki, ya Yahya, kuzel kitabı bir kuvvetin, ey Yahya, kitabı kuvvetle tut. Bir şey İltika yani. Iltiga, ne bir yere gelme, yine gelme yani. birleşme, birleşme, kavuşma, birleşme, birleşme, birleşme, kavuşma bir yer gelme. sakin sakinin, iki sakin aradın yan yana gelmesi. Ey Yahya, kitabı kuvvetle tut. Meali Teala Ali Adem Aleyhisselam'u ve Allahu Teala Adem Aleyhisselam'a buyurdu ki: "Ya Adem uskun ente ve zevcuke'l cennete." Ey Adem, sen ve hanımın cennete girin. Yerleş, Sukun. Sukun ya cennette yerleşin. Kalın, ikamet edin yani udukul masana manasına gelir aynı zamanda. Bu da dolayı. Ya ademuskun. Buraya dikkat ediyorum. Bir bir şey yapamadık. Son cümleydi. Anlaşıldıysa geçiyorum. Kaydelerine dikkat edeceğiz. Kaydeler anlaşıldı diye hızlı geçtim. Ama anlaşıldığını umarım. İki, iki sakinler bir yere girse bir sakinler kesralanarak hareketlenir hemze vasıl olduğu için emir fiilin hemzesi başta olduğu zaman hareket okunur da ortadığı zaman okunmaz. Kendinden önceki ve sonraki hareket harfler birleştirilir. Çok bulunduğumuz için Evet. lazım. gelen şeyleri oku. Ya hamiduz heb. Ey hamid git. Ya ihvanuz hebu. Ey kardeşler gidin. gidin. Ya amünetuz hebi Ey amine Sen git Ya ehevatuz hebne Ey kız kardeşler gidin Evet burada da Emir fiilin Emre hazırın çekimi var Gene müstennealar yok Müfred ee, Ve cemleri var Hem müzeker hem de için Yapacağımız işlem aynı Emre hazır yapacağımız kelimeyi alıyoruz. Onun e, sigasını alıyoruz. Eğer bir kişi ise, iki kişi ise, çok kişi ise, müzekkerse, müennesi kimse. Yani karşımızdaki muhataba emir vereceğimiz kişilerin cinsine ve adetine uygun o sigayı alıyoruz. Mesela ey kardeşler diyeceksen ne diyeceğim? Mesela gidin diyeceğim yere. ne sigasını alacağım. ne? şu şeyi bir alalım. Onu unuttum ben. Evet sigayı alıyoruz. Nedir? Örneğin Cem müzekkel şahıslara emir vereceğiz. <gülüyor> Muhatabımızın cinsine adetine uygun olarak e, sigayı alıyoruz demiştik. Ya Ya İhvanu Değil mi? Ya İhvanu diyeceksek ne alacağız o zaman? Tezhebu Tezhebani tezhebune sigasını alacağız Yapacağımız işlem aynı Muzara tarifini Attık Sonunu cezmettik Hani bunu işlerken nun neydi? Ref alamedi değil mi? Jezm olduğu zaman refaheti silnecektir. Ne kaldı geri? İz bu. Okunabilmesi için aynel el fiyin olarak baştan bir tane hemze, hemze getireceğiz. İzhebu. Aslında boşu, şunu yanlış yaptık. Şöyle yaptı. İz bu oldu. İz Ya ikvanu iz he bu. Ya ikvanın önüne bu. Baştaki kişi şey aynı buna da gösteriyor. Aynı. Kayıda iş yapıda şekli değişmiyor. Tamam. İki kişi için bahsedelim. Mesela Abdül <gülüyor> <-ı> Mehmet diyelim. <gülüyor> tezhebani Siga sana bak. Tezheb, tezhebani, Tezhebboni neydi? Muzara tarifini attık. <gülüyor> Bunu attık. Ref alametini onu cezmedeceğiz Cezm çünkü sonunda. Ne kaldı? İzheba kaldı. Muzara tarifinin hareketine uygun olarak kese getiriyor. Şey hemze getiriyor başına. İzheba. İzheba. İzheb. i̇zheba. İzheb. izheba, izhebu. Peki cem-i mühendis. Geleceğim şimdi. Bunların bunları bunları Ge hatırlıyorum. Geleceğim şimdi. Bunlar müzak gelişin. Müennese gelelim. Allah Allah. ne öyle? Hep de sana gelince böyle yapayım. <Gülüyor> Müennes şahsa emir vereceğiz hangisi yikayı alacağız? cemii mühennesi olalım mesela müfretten başlayalım ted hebiğine ted hebiğine ted hebiğine muzara tayfini attık sondakinin e, ref alametini evet. nun attık çünkü faili idi. Nun ref alamet idi. Ne kaldı? Iz habi kaldı. Okuyabilmek için başlar bir tane. Kes da hem zehir hem zehir atıp iz habi. Iz habi. Anlaşıldı Yanına yazayım mı ayrıca? Yok, yok. Gerek yok değil mi? İki bayana hitap edeceksek? Yeha mi iz, i̇z haba. Jem olacaksa nasıl uzaksa hangi sihir ya rajes, ne, ne, ne? Jem, Jem men nasıl tesb, tesb ne, tesb Biz Tesb ne ya ya ki, İspir. Sabrın İnne sabr, İnne sabr, Allah ma sabri İspir. Uskut <gülüyor> <gülüyor> Muzara tarifini Attık Ne kaldı geriye ne? Burada nun neydi? <gülüyor> Fail. Fail. Atılır mı? Atılmaz. Cezmedilir mi? Edilmez. Ne kaldı geriye o zaman Baştan bir tane <gülüyor> Kesra getirmeye kesra <gülüyor> Hemize getirmeye kaldı. <gülüyor> Fail olduğu için o değişmez. Tamam. Sadece bunda var değil mi? Cemil mühendisler şey Cemil mühendisler var sadece. Hı. Düşmüyor yani. Tabii o düşmez evet. Tabii. Dolayısıyla emir fiilin emri hazırının çekimi nasıldır? Emri hazırının iki tane çekimi var. Biri müzekker için bir için. Çekelim. İzheb. İzheba, izhebu müzekkerler. Müzekkerler. İzhebi, izheba, izhebne. İzheb tamam. Maşallah. Burada da onu anlatmış. Müsennaları olmaksızın. Biz müsennaları eklemiş olduk. Devam edelim. Ya eyyuhettü'l-labud hulul fasle vec lisu vektubu derse. Murat anladın mı Murat? Öyle böyle. böyle. Yani neresini anlamadım? Evet devam edelim. Ya eyyuhet tullabud hulul fasla ve vektubu derse. Ey öğrenciler sınıfa girin, oturun ve dersi yazın. Oradaki eyyünün manası nedir hocam? Eyyuha bu da ya gibidir. Ey insanlar ey falancalar, nidâ. ey filancalar nida İkisi, i̇kisi yan yana gelmiş. Evet. Yok. Ey yok. Kalıp. Eyühellezine. Hı hı. Ya insanlar. Ey öğrenciler. Bu hulu başında herhangi bir şey olmadığını düşünerek bu hulu diyorum et olduğu için et tullab ud hulu birleştirerek sınıfa girin ve oturun ve dersi yazın. Tamam. Devam edelim. Uhruci ya bintu vel abi ma uhtuki ma uhtuki Ey kız çık ve kız kardeşinle beraber oyna. Uhruci Uhruc değil, de Uhruci. İl-Ab değil, de il abi Farklılık sadece orada. Kulü ve şrebu yiyin ve için <gülüyor> ve israf etmeyin. İşrebnel kahvete ya seyyidati ve Muhalebete dürtetmesem Allah Azze Evet, ey kız kardeşler, kahve için işlerde. <gülüyor> Teâle yâmine tu ve ftahin nevafize. <gülüyor> ey amine, gel ve pencereleri aç. Bu Teâla, Teâla, bunun sadece emri vardır. Teâla, Teâla, Teâlu, Teâle. Taaleyye ta'aleyna gel. Sadece emri vardır bu. Mazisi ve muzarisi yoktur. gel manası. Gel manası. Her fiil böyle geçer. Ne? Ta, ta diyorlar o. işte o. Aramızda kesiyor anlamlar. Taaleyye. Hı Üzerinde dururuz zaman geçmez mi? var burada. O Taaley olur gene değişmez. Ey amine gel ve pencereleri aç. Mühendis için. Bu değil. Amine dediğimiz için. Teale erkek için. Teale. Teal, teal Dedikleri de o şey. Cezmettikleri şey sonunda. İğsilû vücûhekum ve eydiyekum. Yüzlerinizi ve yıkayın. Kimler? Müzekker. Cem müzekker şahıslar. İğsilû den anlıyoruz onu. Ubudnallaha vescudnalehu. Allah'a ibadet edin ve ona secde edin. Kimler? <gülüyor> Emir fiilden anlamıyor musunuz kim olduğunu? Ha. Kimler? O ikisini cem üzekiyor. Cem ümenne. Cem ümenne tabii ki. Vallahi <gülüyor> bu. Ubudnallaha vescudnalehu. Değil mi? üzerinizdeki ölü toprağına bir yattın arkadaşlar. ölü yapacağız? Söyleyip silmeyiz. İl-Abu madet dersi. Dersten sonra oynayın. Kimler? Cemim i Müzükür Cemim Cem-i Müzükür muhatap. Muhatap. Gayibin emri emri silikasını görmedik de. Hudî kitab Yasu Adu Ya kitabını tut Hudî Jemimanes, ne nes demek istemiştin? Ceydet. Gayrı <gülüyor> Allahü Teala fi Sûretü Bakara ti, Teala Bakara suresine buyurdu ki, ya yuhannasu budo Rabbekumul Ladi khalakumul Ladinemin kablikum. Ey insanlar, sizleri ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin. O <gülüyor> bu Rabbekum, Rabbinize ibadetin. Hangi Rabbinize elledi? sıfat Kullakum, <gülüyor> sizleri yaratan sizleri ve ve min gablikum. ve sizden öncekiler de yaratan. Min kablikum, sizden öncekiler. <gülüyor> Denizliğinde. Tamam. Denizliğinde. Ve gale fi Suresi Hac Suresinde de buyurdu ki ya Ey hallelledine amenur ke ve suuğu ve budurra bekum ve alül hayırra Ey iman edenler ya hallellediği a amen iman edenler ruku edin ve secde edin ve rabbinize ibadet edin ve Hayır yapın Hayır iş işleyin Hayır yapın ve alün hayra bef Hayır yapın ef alu ef yapın hayır yapın ve faalisi geçiyorum. Ee, <ako''> da <dâ imri> fil ve fima ile fiile emrin münasiben gelen şeylerde boşluğa münasip bir emir fiil koy. Da El Kur'an'a Ya Meryemü İkra'il Kur'an'ı. Kur ik İkra'il. Kur'an'ın elif lamını birleştiriyorum. İkra'il Kur'an'ı diye. İkra'i'dir. Y geldi. İkra'il. "Gihbi" değil mi mesela? Erkek İkra'i. orada şey var mı? Ya var mı? Onu söyle. Tamam. İkra'i'deki şeyin hemzenin sonunda metarifi y yok mu? İkra'i diye çektiğimiz. Şu? Çekiyoruz ne? Diye tabi tabi işte. Tabii ki. Yani Ama Ye. birleştirirken çekmeden İsrail diyor. E bu okunuş kaidesidir. Şeyden sonra, met harfinden sonra e, şedde veya cezim gelirse ne yapılır? Met harfinin hükmü düşer. Meddi lazım kaidesi yoksa değil mi? Evet. Ya evladı, el xubze ve el qahvet. İk ne? Kulu. Kulu. Güzel. Ya evladı kulu, kulu xubze, kulu diye yazacağız okurken kulu xubze diyeceğiz ve i̇şre. ve işte bul, işte bul Bin hemzesini yazacağız okumayacağız ama değil mi hemzeyi basıldan dolayı işrebu yazacağız ama okurken ve işrebul gaybet edeceğiz. Evet güzel. Minel fasli ya Musa. Uchruc uchruc çık uchruc uchruc. Ha ha ha ha. Uchruc. Ha. Çarşayı uchruc güzel. Vücuh hekûne ve idiyekûne bir <gülüyor> sabuni Yüzlerinizi ve ellerinizi tablına eğsilne eğsilne eğsilne eğsilne, eğsilne. eğsilne. eğsilne. eğsilne. eğsilne. eğsilne. eğsilne. Ha, eğsilne. künne gelmiş vücuhe künne ve eğdiye künne geldi olsaydı, siz bayanlar yüzlerinizi ve ellerinizi manasına verir değil mi? Eğsilne. evet ondan dolayı eğsilne güzel diğerlerini okuyup geçelim mi? biraz şey yapalım çalışalım ne yapalım? ne H. <gülüyor> evet. Ra seke bil Musa ra seka Baş. Baş. Bil Musa ustura. <gülüyor> <gülüyor> Elif lamlı Musa ustura. Elifsiz Musa Aleyhisselam. Musen sen diyordu. Musen. Musen. Evet. Musen. Musen. Yeni Musa evet. Yani kelime geçecek. Evet. Musen. Ustura ile kafanı eh. Halega, yahligu, tıraş et. Hadihil akrabe, ya abi, ey baba bu akrebi, gale halidun li zemilihi, Zekeriya, okul arkadaşı Zekeriya dedi ki, ma manâ hadihil kelimeti, bu kelimenin manası nedir? Gale Zekeriya, Zekeriya dedi ki, ene ladri, ben bilmiyorum, el müderrise, müderrise, el lah, me bir daha keskinil hadia Kadiyetu ey Hatice bu keskin bıçakla veya o keskin bıçakla eti kes <gülüyor> keskin bıçak demek hadun keskin demek ne keski kata ik ik müzekker için müennes için ata evet güzel İsmeke ala defteri ki ya abdurrahmani ey abdurrahman ismini defterin üzerine Gâletil müderrisetü littâlibâti bayan öğretmen, bayan öğrencilere dedi ki el âne ilel mektebeti, şimdi kütüphaneye ve es-sûfe vel mecellâti gazeteleri ve dergileri sümme ilal fasli badi nisfi saatin sonra da yarım saat sonra dönün diyecek kütüphaneye gidin gazeteler ve dergiler okuyun ve yarım saat sonra da Dön. sınıfa dönün. Ya amaru mindiluke ve sikhun jiddan. Ey ammar mendilin cidden kirlidir. fehu. Cevap. Ve ayra. Sen öyle öylese değil mi? Öyleyse. Devamında, devamı takibe fasıldır. Öyleyse, Öyleyse olmadan da ee, iki ikinci bir cümlenin devamı manasına, takip vefası o tercüme edilmek için kullanılabilir. Veya ve ile de birleştirilebilir. Evet. Yani. Bunu fasilhu diye mi şey yapacağız? Olsa fasilhu diye mi? Siluhu olur mu? Yağm var. Eksamul fiili selâsetun. Fiilin kısımları üçtür. Fiilin üç tane kısmı vardır madın ve mudariun ve Emrün, mazi, muzari ve emir olmak üzere üç kısımdır. Nahvu <gülüyor> örneğin zehebe yezhebu izheb zehebe mazinin yezhebu muzariinin izheb emrin örneğidir. Ders bitti. Yeni kelimelere geçiyorum. Soracağınız bir şey yoksa. El kelimatul cedidetü yeni kelimeler akrabun cem'uha cem akaribu akreb hızaun cem'uhu ehziyetun ayakkabı cennetun cem'uha cennatun özel olarak cennet Allah'ın mükafat yurdu. Rabbimiz bizi oraya dahil etsin. Genel olarak da bahçe cennet. Ki, bahçe içinde cennet kullanılır. E, mesela Allah azze ve celle Kev suresinde cennet sahipleri diye bahseder. Yani bahçe sahiplerinden bahseder. Hagibetü bu hangisi? bahçe. Bahçe hmm. O dünyadaki bahçe. Bu da cennet de dünyadaki bahçe için kullanılır. Bağ bahçe için kullanılır. Ben cennete gidiyorum. Bahçeye. Nasanu muennesuhu nasa uyuklayan Uyuklayan. Keslanu gibi. Kubun cemuhu ekvabun bardak, sautun cemuhu esvatun ses, yedun cemuhu eydin ve onun e, marife hali el-eydi'dir. El, bildiğimiz el marifesi. Marife hali mi el-eydi? Eydi'nin marifesi el El-eydi. El çoğul yani. cemiyinin marifesi el eğdiği. Zevc'ün lil müzekkeri vel müennes. Müzekkeri ve müennes ortak olarak eş manasına gelir ama genelde erkek için kullanılır. Koca manasına. Zevc'ün de e, hanım manasına kullanılır ama zevc'ün hem müzekker ve müennes eş manasına kullanılır. Kullanılabilir adam gibi. Alakun alak su parçası. Ee, bir damlacık su niye ona şey diyorlar et gibi diyorlar alak için Muduga aslında hmm. et parçası Muduga ondan bir çiğme şey et gibi. ondan ondan türem evet. ya yani, onun devamı yani alaktan yok bizde meziya alak biz yok mu sizde meziya alak su parçası mı diyor su damlası meziya radyo izatun gibi Cevun, hava. Garibun, cemuhu, gureba'u. Ahriba mı? Garip der mi? Garip, yabancı demek. Yabancı, garip. Ahribayı niye böyle? Garibin. Kafin gaf, abi, kafin. Kafin abi, bu Evet. Mu sen, ustura. Muz, karanlık. Kenese yaknusu süpürdü. Nezarayen zuru nazar etti, baktı. Sekete yeskutu sustu. Sukut etti, sustu. Cemaye yecmeo topladı. topladı, cem etti. Tabakayet buhu pişirdi. Pişirdi. Qata yaktao kesti. kesti halaga traş etti. Yani kazıdı. Tıraştan kastımız kazmak burada kısaltmak değil. Abedeye abudu ibadet etti. İbadet aynı zamanda kulluk diye de tercüme edilebilir. Kulluk etti. Aleme yalemu bildi. Menayemnao menet menetti engelledi. Aze ye'udzu sığındı. E'udzu sığınırım. Billahi Allah'a raci, Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığdırır. <gülüyor> Menayem ne o? Men ettir. Mani oldu. Ben engelledi. tercüme